Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sselatu vesselam ala Resulullah. Soru soruldu. Tarikat ehlinden, sofilerden, tasavvuf ehlinden et alınır mı? Şimdi kıymetli kardeşim, öncelikle şunu ifade edeyim ki tasavvuf ehli, tarikat ehli e Görüş olarak neyi benimsiyor? Yani onlara müşrik, kafir denilir mi? Yani biz onları ne olarak kabul etmeliyiz? Şimdi şunu ifade edeyim ki kardeşlerim, günümüzdeki Müslümanlar maalesef özellikle tasavvuf çevreleri, tarikat çevreleri şirke ulaşmakta, yaptığı ibadetlerle bidatlere, girmekte birçok hurafe işler yapmaktadır. Ancak bu insanlar bu yaptıkları ibadetleri şirk olduğu için değil ya da şirk olduğunu bilerek bidat olduğunu bilerek değil. Aksine dinin bir emri olduğu kendisine anlatılarak yapmaktadır. Bidatleri de şirki de bilmeden onun tevhid olduğunu hatta düşünerek Allah Resulü'nün yolu olduğunu düşünerek yapmaktadır. Allah'a iman ettiğini, peygamberin sevdalısı olduğunu, onların yolunu takip ettiğini söylemektedir. Namaz kılmakta ve kestikleri kurbanları, kestikleri hayvanları besmeleyle Allah'ın adını anarak kesmektedirler. O halde biz bu insanları tekfirciler gibi kafir ilan edemeyiz. İslam dışında ilan edemeyiz. Onlar da Müslümandır ama işledikleri ameller nedeniyle Günahkar Müslüman olmuş olurlar. Onları İslam milletinden çıkaran bir günah olmaz. Onları tekfir edemeyiz. Şimdi kardeşlerim, insanlar günümüzde ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Bir takım insanların sağlam delillerle geldiği tevhid inancına başka bir takım insanlar yine kendilerince ayet ve hadislerden delil getirerek şirk olmadığını iddia etmekte. Ve bidat olmadığını iddia etmektedir. Bu durumda cahil insanların, bilmeyen insanların yani ne yapacağı şaşırmış durumdadır bu insanlar. Çünkü her iki taraftan da e, aklı başında ilim sahibi olduğunu zannettikleri kişilerden e, caiz olduğuna dair delil getirmektedirler. O halde kardeşlerim böyle bir ortamda bu insanları tekfir etmemeli. Onlar eğer Kestikleri et hayvanlar üzerine besmene çekiyor ve Allah'ın Adını anıyorlarsa Onların kestikleri Elbette ki yenilir de Alınır da. Çünkü Kafirler dahi Ehli kitap Ehli kitabın Kestikleri dahi Onların ikram ettikleri dahi İslam fıkhına göre yenilir Bizce kabul edilebilir O halde Ehli kitap dahi böyleyken yani dinimizi tamamen inkar eden, peygamberimizi tamamen inkar eden başka bir inanca sahip insanların ikramları dahi kabul edilip kestikleri yenilebiliyorken tarikat ehlinin ve bizce şirke düştüğü düşünülen ve bidatlere saplandıkları düşünülen insanların kestikleri de tabi ki yenilebilir, alın ikramları alınabilir. Ve alhamdulillah Rabbil Alemin.